ne baktığımızda? Biz ne dedik geçen hafta? Tevhid 3'e ayrılıyor ama asıl tevhidin daha ilmi olarak taksimatı ikiye ayrılmasıdır. Ve onu da bu hafta anlatacağız dedik. İşte bu hafta o noktaya değiniyoruz. Mütekaddim alimlerimize biz baktığımızda tevhidin iki kısımda ele al alındığını görüyoruz kardeşler. İki kısımda. Birincisi tevhidul marifeti vel isbat. Marifet yani bilme. Marifet ve isbat tevhidi. Yani bilme ve isbat tevhidi. Marifet ve isbat tevhidi. İkincisi Tevhidu'l-talebi vel-kast. Talep ve kast tevhidi. Neymiş? Talep ve kast tevhidi. Tamam. Talep etme aleykümselam. Evet. Ve kast tevhidi. Şimdi marifet birinci kısım olan e, tevhidul Marifet vel ispat dediğimiz marifet ve ispat tevhidinden ne kast ediliyor üç tevhidi itibar aldığımızda? Üç tevhid, tevhidin üç kısmı var değil mi? Rubbiyet, uluhiyet ve isim sıfatı. Marifet ve ispat tevhidi bu üç kısımdan hangisini kapsıyor? Rububiyet ve isim sıfatı kapsıyor. Birinci kısım. O zaman şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki tablo çiziyoruz şöyle. Diyoruz ki şöyle bir tablo çiziyoruz. Diyoruz tevhid ikiye ayrılır. Sağlı sollu bir tablo. Tevhidul marifetu vel ispat tevhidu talep vel kast. Sonra tevhidul marifetu vel ispat. Yani marifet ve ispat tevhidinin altında da iki çizgi çekiyoruz. Diyoruz ki rububiyet ve isim sıfat tevhidi bunun altındadır. Tamam. İkincisi tevhidut talebi vel kast. Talep ve kast tevhidi. Bundan da ne kastediliyor? Uluhiyet. uluhiyet tevhidi. Tamam. Bakın akıllar şimdi kısa bir mana vereceğim. Birazdan daha tavsile gideceğiz. Neden rububiyet ve isim sıfata marifet ve ispat tevhidi demişler de e, uluhiyet tevhidine de talep ve kast etme tevhidi demişler. Şimdi baktığımız zaman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 Iki, kı i̇ki kısmı ayrılması daha ilmidir. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama allah Alem ziyade olarak bir cümle daha ekleyebiliriz ve diyebiliriz ki daha doğrudur kısmen. Çok önemli. Tamam. Tevhidi iki kısmı ayırma daha ilmidir ve daha asıl olan da budur zaten. Şimdi ahiler, biz bu nok e, şimdi bu noktayı anlatacağım inşallah. Tamam. E, nedir asıl kastımız? Tavsile gideceğiz şimdi burada. Buraya çok dikkat edeceğiz. Sonra ben bir kardeşe buradan soracağım. Diyeceğim ki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 ibadet edin. Sonra ne diyor? Ellezi calele kumularda firashan. Bak hep rızıklardan bahsediyor. Ve seme ve enzeler mina seme iman. rızık olarak size bu semeratları çıkarmıştır. O yüzden baktığımızda elü sünnet vel cemaatin hiçbir zaman mütekkaddimlerinin tevhidi, lafız olarak üç ayırdıklarını göremez. Çünkü neden? Eğer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 Allah'tan gayrısından yardım isteyen insan uluhiyette şirk koşmuştur. Bunu ehl-i sünnetten hiç kimse bunu mutlak olarak zikretmemiştir. Bu batıldır. Bu tamamıyla tevhidin köküne kibrit çakmaktır. Baktığımız zaman bugün Allah Subhanahu ve Taala'nın gayrısından yardım isteyen bir insan. Allah Subhanahu ve Taala'nın dışındaki o insanın duyduğuna inanmıyor mahiler. Değil mi? Yöneliyor değil mi? Ya Abul Kadir Geylani diyor ya İmam-ı diyor. Peki duyma nedir?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 Baktığın zaman yöneldiği insanın duyduğuna inanıyor. Duyma nedir? Semi sıfatıdır. Semih sıfatı biz isim sıfatları örnek verdiğimizde diyoruz ki o Semih'tir. Sem değil mi? Sâmi'tir. Se pardon Semih'tir. Ve huve semi'ul basir diyoruz. Gördüğüne inanıyor değil mi bu adam? Bak basar sıfatı. Tam isim sıfatın kendisidir. Kendisinden bir hacetin kaldırılmasını istiyor bu adam. Bak tam rububiyetin köküdür bu ihtiyacı gidermek, rızık vermek, öldürmek, diriltmek.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 O yüzden zaten Şeyhül İslam İbni Teymin'in dediği gibi biz adamı birisinden Allah'tan başkasından yardım isterken de görsek, secde ederken de görsek biz o insanı tevil tekfir etmeyiz. Ve bu sizin kadılarınıza, alimlerinize e söylediğim sözdür diye müteamye. Bakın bu çok önemli. Er-Reddü Alel-Bikriye'ye bakabilirsiniz. O zaman o Peygamber Allah'ın kullarıyla yani bunu söylenen İmam Nevevi, Taberani bunları yani tekfir etme kapısı mı açılıyor bize yoksa?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 pardon, uluhiyet tevhidinde Allah'tan gayrısından yardım isteyen insanı tekfir ederken ya bunları da tekfir edeceksiniz ya da bunları yetmiyorsanız bunları da etmeyeceksiniz. Eğer ayırıyorsanız sizden iki şey talep edilir. Bir ilmi olarak ki ilmi olarak böyle bir talep yok. Hatta ilmi olarak e, tam bunların zıttığıdır. Demin anlattığımız üzere. Birincisi bu talep edilir. ikincisi selef istenir bu insandan. İmam istenir. Kim ayırmış bunu? Seleften hiç kimse ayırmamıştır. Bunu. Ve İbni Teymiye Rahimoğlu'na açık ve net bir şekilde söylemiştir. En başta er rad Alel-Bikri kitabına baktığımızda bunu net, net bir şekilde görüyor Şeyhülislam İbn-i O yüzden... evni i Teymiye Rahim Allah... Bak İbn-i Teymiye Rahim Allah er rad Alel-Bikri'de, Bikri adlı eserinde hem secdeyle alakalı olsun hem de hululyeliye sahip olan bazı insanlarla dahi alakalı olsun. ikisini de de demiştir ki ben sizin söylediğinizi söylersem kafir olurum ama siz benim indimde cahilsiniz.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 Uluvuna delalet eder. Sır istiva Kur'an'da yedi yerde geçer. Bu kadar açık ve netesen tevil götürür de i̇bn diyorlar ki ama işte İmam Nevevi, İmam Suyuti işte i̇bn Hacer tevil etmemiştir. Tatil etmemiştir. Ne yapmıştır? Tafvid etmiştir. Manasını Allah'a aval etmiştir. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye diyor ki bu tatilden bin kat daha şerlidir. Bu isim sıfat hakkında söylenilmiş en şerli söz tafvid mevzusudur. Tafvida gitmektir. Sen diyorsun ki Allah haşa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 Ve baktığımız zaman ehli sünnette kimseyi sen böyle böyle bir şirk işledin, mürted oldun, kavasını kesmiş örnek bulamıyoruz doğrudur. İşte selef bu kadar tekfirden uzak bir mevzuydu. Ve tekfir bizim mevzumuz değil, alimlerin mevzusu. Tamam, bizim mevzumuz değil. Tekfiri ancak alimler yapar. Tekfir iştahadi mevzumudur, dil midir? En can alıcı soru budur akiler. Soru, tekfir iştahadi mevzu yoksa çoluk çocuğun da yapabileceği bir mevzu mudur? Eğer çoluk çocuğun yapabileceği bir mevzu derlerse,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 ee, soru. Kim cevap verecek? Hı. Dileyen versin. Allah'tan gayrısından yardım isteyen bir insan tevhidin hangi kısmında şirk koşmuştur? Üç kısmında da şirk koşmuştur. Neden? Rub, Rub, uluhiyet, uluhiyet, Neden şirk koşmuştur? Şimdi yardım isterken dua etmiştir. Evet. Sırammıştır. E, Allah-u Teala'nın e, uluhiyet yani ibadet kısmına girdiği için isteme kısmı. Bir de Allah'ın e, Allah'tan başkasının ismini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 et ameli ameli şey pardon ilmi et tevhidul ilmi ilmi tevhid arkadaşlar ilmi bir ispatı verilen isimler ha diğer bir ismi de et tevhidul ilmi et ilmi dediğimiz zaman ne ne anlayacağız o zaman <gülüyor> rububiyet ve isim sıfat tevhididir <gülüyor> tamam neden et tevhidul ilmi demişler kim yakalayacak mantığını bilmekle bilmek çok güzel maşallah bak bilmekle alakalı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 Şirk hangi kısımda şirk koşmuşlardır diyoruz ki Mekkeli asıl sorunu uluhiyetteydi. Bununla beraber az da olsa veya bir kısımda olsa rububiyette problemleri vardı arkadaşlar tamam. Mı? Şimdi uluhiye tevidine gelince önce zaten bunda hiçbir şüphe yok. Ma'na abduhum illal yukaribuna zulfa. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bu zaten açık ve net uluhiyette şirkleri vardı. Bunda hiç kimsenin sorunu yok.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 Onlar da Rabbini vasfettiğinde Kulhu Allah Ahad, Allahu Samet gelmişler ve inkar etmemişler müşrikler. Anladın mı? Şimdi Ahad, Kulhu Allah'u Ahad bunun tefsirine gelelim kısaca. De ki Allah birdir. Allah neyde birdir ahi? <gülüyor> diyor mu zatında ayette? Zatında birdir diyor mu? Tek bir Allah'tır diyor mu ayetin zaten? Demiyor. O zaman nereden çıkardın tek bir zatta? O yüzden Ehl-i Sünnet diyor Kulhu Allah'u Ahad ne demek? Umum kullanmıştır. Hiç dememiştir ki Allah şunda birim, bunda birim.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 Gelen bir şiir var. Dirilmeye dair. <gülüyor> Dirilmeye dair? Şiirleri <gülüyor> var. <tavalla>. <gülüyor> evet. Zaten ayetler de açık. Zâmellezîne keferû <gülüyor> Zâmellezîne keferû en lâ yubâthû <gülüyor> Kafir edenler dirilmeyeceklerini iddia ettiler. Evet. Ve darabelena meselen ve nesye khalqahu kâle <gülüyor> <"Kala> men yuhyi l-izâme ve hiyeramîm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 O yüzden bu üçü ne ahiler? Birincisi, kim sayacak bu son üçünü, üç sınıfı? Birincisi, ne? Sınıf insanlara, ha. İkincisi ne? Salahiyet salak, ne de fesahiyet fesadiyet fesadiyet nispet edilecekleri ya da, ya da fesadiyet, fesadiyet nispet edilenlere. Görüyor musun ne kadar batıl mutakillerin şirki?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 O yüzden diyoruz ki ilk dönem kafirleri la ilahe illallah manasını söyleyip imtina diyorlardı. Ancak sonradan gelenler bakın arasındaki fark la ilahe illallah'ın manasını bilmediklerini görürsün ve görürsün birisi la ilahe illallah diyor sonra gidiyor Allah'tan başkasına kurban kesiyor. Adam diyor ki la ilahe illallah diyor da sonra çıkıyor arka sokakta kurban kesiyor. İşte bu la ilahe illallah manasını bilmediğini gösterir. Anladık. Bu da dördüncü kısım. Beşinci ve son kısım ve dersi bitiriyoruz zaten. İlk dönemdeki müşrikler rahatta şirk koşup şiddette işte Muhammed bin Abdülbahab'ın özellikle vurgu yaptığı ki genelde bu vurguya özellikle vurgu yaparlar ama sadece bu değildir. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Bu az önce saydığımız dört nokta da çok önemli. İlk dönemdeki müşrikler rahatta da şey pardon rahatta kime sığınıyorlar? Kendi Allah'tan gayrı tattıklarına sığınıyorlar. Ama şiddette Allah'a has kılıyorlardı. Değil mi? Videoda gördüğünüz gibi, bu insanlar, bu insanlar, bu insanlar, bu insanlar, bu insanlar, bu insanlar, bu Tamam. Yani bunlar ne yapıyorlar karaya çıktıkları zaman? Dini Allah'a insanlar, Bunu insanlar, bu ise hem rahatta hem sıkıntıda ne yapıyorlardı? Şirk koşuyorlardı. İşte bu 5 vecihten anlaşılıyor ki günümüzdeki bazı kişilerin şirkleri insanlar, daha insanlar, bu insanlar, bu insanlar, bu insanlar, bu insanlar, bu